Pavlus'tan Korintlilere 2. Mektup. 1. Bölüm. Tanrının isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteos'tan Ayahan'ın her yanındaki bütün kutsallara ve Tanrının Korint'teki kilisesine selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih sayesinde büyük teselli de buluyoruz. Sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir. Size ilişkin umudumuz sarsılmaz. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz. Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik. Ölüme mahkum olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı, bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı. Daha da kurtaracaktır. Umudumuzu O'na bağladık.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 Ve biz bununla övünüyoruz. Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi tümüyle anlayacağınızı umarım. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım. Bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek, tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim. Bunu isterken acaba kararsız mıydım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki, önce evet evet, sonra hayır hayır değil? Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Silvanus ve Timoteos'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruhu yerleştirdi. Tanrıyı tanık tutarım ki Korint'e dönme işimin nedeni sizi esirgemekti. İmanınıza egemen olmak istemiyoruz. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.